Boncorno Ankara! Pepper Jam gourmet <gülüyor> Pizza'nın sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Buon appetito tutti! Modern Sabahlar! <gülüyor> modern Sabahlar! Modern Sabahlar! Ne yapıyorsunuz? Cool Kids! Cool Kids! Hmm. Cool Kids dedim Fahir yani... Yani ee, serin cool kanlı... Ee, gençler! Gençler ne yapıyorsunuz? Günaydın sevgili dinleyiciler. 8.26 oldu saatimiz. 2 Aralık 2014 Salı sabahındayız. Hepinize bir kez daha günaydın. Vay be 2 Aralık oldu mu yani? Valla senin sesin niye böyle? Ya nasıl geliyor? Derinden. Boğuk boğuk mu? Ha derinden derinden. Her zaman da öyle net olacak diye bir de şey yok insan sesi fayr. Valla bir, de bir gün bir derinden gelir. Öyle. Yani. derinden gelir bir şey gelir bir duygusal gelir bir şey gelir. Bak bugün bazılarımızın sesi hiç gelmiyor. Yani Kody ile güzel getirdin adını sen getir neydi bir arkadaşımız Egemi. vardı. Egemen. Egemen arkadaşımız Anladım. tabi işi bitti gösteri bitti ne oldu Ege Bey size mi doyum olmaz bana müsaade başınızı şişirmeyeyim diyerek. Müsaadeyi istedi. Evet sevgili dinleyiciler. Aslında bu, bu bir e, gelenek haline gelecek çok yakında sevgili dinleyiciler. E, dönem dönem bazılarımız programda olmayacak ve en güzel esprileriyle en güzel şakalarıyla Yad edeceğiz onu. Evet. Öyle evet, değil mi? Evet. Ama kendisi ağır bir fantuşella hastası olduğu için. Ha tabii o da var. Öyle, evet, öyle bir evet. etken de var. Onun da etkisiyle beraber ileri derecede fantuşella teşhisiyle. Fantuşella şu. 2014. Evet yani hem de şunun şurasında 2014'ün bitmesine ramak kala maalesef e, ağır bir fantuşella vakası e, şehrimizde kendini baş gösterdi. Umarız sirayet etmez. Yalnız fantuşellanın doya doya yaşanacağı dönemler bunlar gibi geliyor bana. E, tabii. Mevsim geçişinde. de. Mevsim geçişi var, soğuk hava, hava var. var, kapalı hava var. Havanın soğuk olmasına rağmen ılık hissettirme ha. ve ha. ılık etkisi yaratma insanın ruhunda böyle bir... Ruhunda ve beyninde ımıllama... Kandırma Zaten kendini var. öyle baş gösteriyor. O yüzden aman kimseciklere söz vermeyin diyoruz. Teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Şöyle bir gündemimize bakalım isterseniz. Buyurun. Ee, ne var? Neler oluyor neler bitiyor evet. dünyamızda? Çünkü Aa, biliyorsunuz eksistir. bizim en büyük esprimiz neler oluyor neler bitiyor. Kendisini de bir kez daha iade etmiş olalım burada. Ee, biliyorsun e... Valla hiçbir şey bilmiyorum Oktay Bilmiyorsun. Ben börek gibiyim yani ciddi söylüyorum Hani desen ki anayasa mahkemesi Baraj olayını kaldırdı desen ondan dahi haberim yok Yani o da tartışmalar Ki öyle de bir şey et. yok Tartışmalar dur, devam edeceği benzer bay. Dur bakalım biraz kamuoyu tartışsın bunu ha, bir, bakalım, bir konuşulsun bir dur konuşulsun bakalım. Çünkü bir boşluğa düşmüştü kamuoyu ne, ne konuşacağız acaba falan filan diye. Dur bakalım biraz bu tartışılsın. Zaten ondan sonra da konuşulacak şey var. Milli eğitimde de bir sürü e, değişiklikler. 19. Milli Eğitim Şurası'nda öyle şeyler. Öyle mi? E, i̇şte hani karma eğitim kaldırılsın mı falanlar ha, evet. mı filanlar mı? O bir teklif mi? olarak gelecekmiş galiba. O bir teklif ama. olarak e, gelmesi şey. Bakalım ya göreceğiz. De bir sürü gündemimiz var. Yani bize gündem mi yok be? Dur bakalım. Dur bize bakalım. her yer gündem be. Dur bakalım karma eğitimi kaldırılması. Biraz tartışılsın. Kamuoyu bir açı tartışılsın. Ne güzel diyorsun. İşte soğukkanlı, sağduyulu, kurban olurum senin gibi sağduyulu adama. Şeylerle şeyleri tam oturtursak eğer konuşmamızda çok güzel bir iletişim sağlayacağız büyük ihtimalle. Onun dışında e, neler var? Tuğrık başkanın açıklamaları var biliyorsun. Ha, onu bilemeyeceğim. Ee, ne dedi? Şöyle dedi. E, Türkiye'de dedi, birçok gece kondu da dedi. Amerika'daki dedi. E, pek çok evden çok daha dedi. Güzel dedi. Teknolojik malzemeler var dedi. Yani çok daha iyi durumda. Daha son durum. Ne denir? Son teknolojik ürünler dedi Türkiye'deki pek Re çok. Refah içinde yaşıyoruz Refah ama... içinde yaşıyoruz dedi. Yani ne demek bu? Ee, çok iyi. Ülke olarak durumumuz çok iyi dedi. Ha, ondan böyle şeyleri falan zam. TÜİK dediğimiz tüketici... İstatistik kurumu. Ee, de, e, i̇statistik yani. kurumu. Ha, TÜİK deyince ben şey aklıma geliyor nedense. Tüketici endeksi, üretici endeksi. Efe onları, geliyor. Onları da Onlara da hesaplayacağız. Onlara da bakarız be. Onlara da hesaplayacağız. Acelemiz tabii. mi var? Oktay nereye koşuyoruz ya? Ee, bu konuyla ilgili e, yapılacak yorum sabit. Du bakalım bir kamuoyu tartısı fire. Aa yani. Dur bakalım burada bir tartışsın. Ee, ondan sonra Rusya lideri Putin geldi biliyorsun. Heh, nasıl ağırladık güzel ağırladık mı? Gelir gelmez. Ben ilgilenemedim pek dün esnaflık yaptığım ben için. Ben de çok şey yapamadım takip edebilirim. Ne, neler oldu neler bitti ama. Bir Hay Allah razı, inşallah mahcup olmayız. Yüzde altı bir indirim söz konusu. Ee, Bu gazla. da bize bir neşve oldu ya işte. 1 Ocak'tan itibaren %6 indirime gidilecekmiş. Ama bize yansıması %6 bize geliyor mu? Tabii canım Türkiye'ye satılan gazın fiyatı zaten Onu diyeyim, resmen. Biz tüketici olarak diyorum. Bize yansıması olur mu? Ha, buralara gelir mi yoksa açıklarda mı kalır? Ha, yani açıklarda mı kalır. Hani geldi de işte araya masraflar falan filan boru bilmem nesi masrafı falan diye o boru masrafını bizden bir şey yapar satılan gazın fiyatında %6 indirim olacakmış ama e, bununla yönelik, buna yönelik görüşmelerde devam Sonra edecek. Sonra biz Ocak ayında Putin'in kapısını çalmayalım. %6 dediğiniz yalnız herhangi bir yansıma olmadı. 700. O da bir de sinirli adam. Şimdi şey de yapılmaz ona. Bir şey de denmez. Evet öyle bir şey var. Sinirli adam hakikaten. Acaba bir kere Merkel'le mi görüşmüştü bu dediğim Putin de Putin'de, köpeğiyle. Şüphesiz ki şey yapmıştı, Köpeğini almıştı görüşme sırasında da. Angela Merkel böyle bir tedirgin olmuştu. Galiba. Merkel'di değil mi o? Merkel'di, Merkel. Bir kadın Merkeldi. siyasetçi kadın. Bir kadın siyasetçi diye bir, hatırlıyorum ben. Kadın şans kaç, kaç tane var? Şans söyleye, kaç tane var? var. Şansörlüğü, Merkel Özlüğüm. var. Onun dışında evet Merkel olmalı Oktay. Ee, Suriye konusunda yalnız bir e, görüş birliğine varılamamış faiz. Neydi zaten Maalesef. hani Esad. onlar ne diyor biz ne diyoruz? Onlar Esad diyor biz Esed diyoruz. Ha, aramızdaki fark da o. Esad onlar da Esed Esad'de, Rus, Esad'de, ağ Ağzıyla Esed'de, Esed'de, Esed demek çok zor. Eee Esad'ta Esed'de bu Esed. Çok zor ama diyar diyarız gibi Mesela daha kolay. Aa çok güzel özetledin yalnız görüşmeleri Fahir. Gerçekten Rus, Rusça tek cümleyle özetledin yani. Ya tabi işte. Dobravicir, Dobravicir. Esat. Esad, Esed, what do you mean? Thank you, gracias, see you later. Doğalgazada ne için gaz güzel. mı diyoruz? Ne diyoruz oraya? <gülüyor> çok çok güzel özetledin. valla yani ağzıma açık dinliyorum resmen. Estağfurullah ya biz de elimizden geldiğince işte şeyimizi koruyoruz. Aman aman, aman bu kadar biraz da spor dünyası diyorum istersen. spor dünyası neyi konuşuyor Emre El Berezoğlu hala konuşmuyor. Türkiye'den spor mu kaldı diyoruz ve La Liga'ya gidiyoruz. Mesela, La Liga'da pazar günü oynanan Valencia Barcelona maçında. Messi'nin kafasına şişe Messi geldi. kafasına plastik su şişeleriyle. Su hücum ettiler, evet, Hücum ettiler su şişeleriyle evet. ama Messi'de de hiç öyle şey yok sağlam kafa varmış zaten hep sporcunun sağlam kafa sağlam vücutta bulunur şeyi var ya Evet. hakikaten Messi'nin kafa o sporu yapan adama göre gerçekten de sağlam çünkü kafayı geldi bir o uçturdu ay anam anam anam falan dedi sonra gayet güzel sevinçine devam etti gol sonrası çünkü kafaya şişeydi. yedi. Adet zaten İspanyollarda. Sen, sen bu pozisyonu gördün mü Fahir? Bu pozisyonun birebir şahidiyim oktay. Nasıl atıldı? Yani içindeki suyu mu fırlattılar? Yok, Yoksa işte sağ kenarında seviniyorlardı böyle mesinin tepesine ha. doğru, orada ha. yukarıdan gelen su şişesi. Aya, birinin yanından sıyırdı öbürünün işte öbür dediğimde Messi'nin kafasına geldi. Kafasına geldi. Hı -hı. İçinde su var mıydı peki? Su vardı bayağı. İçilmiş yarısı mi? içilmişti, yarısı duruyordu oktay ha, Tam. o zaman hedefe ulaşabilecek bir şey. Evet. İyi bir atıcının elinde hedefe ulaşabilecek Tabii, bir şey. İyi bir su atıcının şişesi. elinde bir su şişesi de birer silaha dönüşebilir. Hakeme itiraz etmiş o su ıı, şişesi atılmasından dolayı. Kim? Sonra Messi Ha ne diye itiraz etmiş? Ha, Ama bu oyunda böyle su demiş. şişesi diye bir şey yoktu ya. Kafama atıyorlar demiş. Ondan sonra sonra sahaya geç döndü diye de herhalde o şeyi mi aradı ne yaptı? Bir de sarı kart demiş Messi. A -a. Ha, öyle niye geç döndün? Sen gol gol hem kafamı su şişesi yiyorum. Hem sarı kart diyorum. Oh Ay demiş. Ne kadar güzel. Gol sevincinden hem de demiş zaman geçirmeye çalışıyorsun demiş hakem. Anlat. Son dakikada da atıldı da o çakmış. yüzden. Sarı kartı çakmış. Yalnız şimdi e, bu, bunu kim attı diye araştırmalar devam ediyor. Onu ee, şeyden balistik işte, incelemeden bulamıyorlar mı? Bulurlar abi. Şimdi yarısı içilmiş dedin ya. Evet. Oradan şeyden bulurlar. İlla ki içine bir tükmük, tükmük mük, mük bir şey, bir şey olmuştur. olmuştur. Orada genetik bütün her kesin, herkesin şeyleri alınsın. Yalnız e, bulunursa ceza, e, ceza daha Ceza çok ağır. Ceza ağır. Orada zaten kısasa kısas cezası var. Aynı şekilde oraya geçecek. Messi, Messi, Messi atacak. mi açacak kafasını? Tabii. Hadi ya. tabi. Nerede görüşecekler abi meclisiyle bu atan adam? Aynı sahada. Yok sahaya girmesi ömür boyu yasaklanıyor. Cezasından sonra yasaklanıyor. Ce Son ha. kez cezasını çekmek üzere sahaya alınıyor. Kafasına şişe yiyor ondan Kafasına sonra. Kafasına şişe yedikten sonra hayat boyu bir daha. Bu da sana en güzel ders olsun. Valla ömür boyu men cezası geliyormuş. Giremen artık bir daha demişler. E zaten sahaya su şişesi. Niye atıyorsun be muhterem? Yeşil saha en kötüsünden bak çevreci bir hareket değil. Ne bu kadar şey insanı... Niye su şişesi kafasına gelince ne olacak? Ayıp. Yakışıyor mu sana? Kocaman adamsın. Bak saçın sakalın bıyığın var ya. Fahir Vardar'la günün yorumu. Valla çok güzel cevap verdim Fahir. Umarım bu Oktay. sözleri sonra... İspanya'ya gitmiştir. Bir bakalım konuşsunlar İspanyollar. Bu konuyu bir konuşsunlar Oktay. Bakalım nereye varacak? Bir takım tweetler gelmiş de onlara bakıyorum. Bir takım tweetler. Sen bir takım tweetlere bakarken biz bir şarkı dinleyelim olur mu? Buyurun olur. Olur bence Aa. olur. Neymişti? <gülüyor> Podcastlerin uzunluğu 3-3.5 buçuk buçuk saat, saat olabilir, olabilir mi? İsmail Saray. Evet. İsmail Saray'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İngiltere'den, İngiltere'den sevgilerle diyoruz. İngiltere'den sevgilerle. Dünyanın dört bir yanından sevgilerle. Hadi bir şarkımızı dinleyelim ondan hay hay. sonra bir neşvemizi bulalım. Bu, e... İstek haberlerle sonra devam edeceğiz. Evet evet. Bugün sabah galiba uyuz bir Ankara sabahı yaşıyoruz ya. Ya da bizde genel bir uyuzluk var. İnşallah size sirayet etmez. İleri derecede uyuz hastası olmanızı istemiyoruz. <gülüyor> ee, o zaman şöyle size bir third eye blunt. Blunt, blunt, blunt değil. Blunt yazılır. Blind konuş. Modern, modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ay bir şarkı var Vallahi... Aynısını yapacağız diye. <gülüyor> Nasıl kaptırmışız kendimizi? Annemin hoşmuşuz Bizden acaba tiksiniyorlar mı oktay? Aynısını yaptığımız sürede ya? Aynısını yaparken mi? Aynısını yaparken, hani böyle bazen şarkıyı dinlersin radyodan, ne kadar güzel diye böyle bir şey girince araya, böyle ne bileyim bizden bir rahatsız mı oluyorlar? Neyse ki tamamını duymuyor dinleyicilerimiz. Neyse ki erdirsin. Ha, diğer konuşmalarımızı mı? Şarkının tamamını mı? Şarkının tamamının aynısını yapıyoruz ya biz. Evet. Ama son kısımda mikrofonlarımızı açıyoruz. Son kısmını gidiyoruz. Evet. O da çünkü öndeki antrenman kısmı oluyor. Yani o sırada size en güzel hazırlığımızı yapıyoruz ve en güzel şeklini son bir kupleyi size e zerk ediyoruz. Umarız tiksinmiyorsunuzdur. Ağzınızda kekremsi bir tat bırakmıyoruzdur. Evet. istek Haberler köşemizi hazırlıyorduk biliyorsun. 2014. Evet İstek Haberler 2014'ü bitiriyoruz. Ee, neler konuşacağız bu yıla şöyle bir bakacağız. Olacak, neler, neler... neler Değil mi? 2014'ün bu yayın döneminin başına itibaren sevgili dinciler sizin için hazırladığımız bir köşe vardı. Onun e, sinyal müzikleri falan hazır mı? Siyal Yoksa... müzikleri hazır. Bir saniye Oktay ben sinyal müziğini şey yapayım. Çalıştık dün tamamlandı. Ben ee, hemen hazırlayayım sana sinyal bugün. müziğini. Ee, dinleyicilerimizin istek haberleriyle devam edecek. Devam ee, edecek benzer. Bakayım ben bir istek haber şöyle bir şey hazırlandı. Yok o değil. O değil abi. O o şey için. İstek haberin sonuna geldik. Evet. Sinyal ee, o zaman Ama şöyle Müzik müzik diyebilirsin evet. tabii yani. Heh. İstek haber. İstek haber. Tam bir haber programına yakışacak bir fonla ben tahmin ediyorum daha ötesi yok herhalde. Radyoculuk tarihinde bu bir dönüm noktası. Hatta zirveye geldik istersen radyoculuğu da bırakabiliriz. Güzel. Çok sevdiğimiz radyoculuk mesleğinden <gülüyor> bugün itibariyle ayrılıyoruz sevgili Çünkü zirveye ulaştık. Bu kadar başarı fazla diyorsun yani. Yani çünkü daha üstü yok. Daha üstü yok yani. Daha iyisinin yapılma ihtimali de yok. Kusura bakmayın biz de hazırlıksız yakalandık. Radyoculuk bırakmaktaki motivasyonunuz neydi? Çok başarılı olduğumuz için radyoculukunu bıraktık bıraktık, bıraktık veya yayından aldılar. Açıkçası çok da başarılı değildik. E, ya bu arada onu da dile getirelim. Ee, Ayçeşen'i de e, evet. e, ne derler ona yayından aldılar. Yayından almadı da denmez ona artık. Kendi tabiriyle cumartesi biz görüşme şansımız oldu. Evet. Kovmuşlar. Yani kovmuşlar. Kendi tabiriyle tabii bu vallahi... tabir bu kadar sade değildi Ayça anlatırken. Evet. Hana sen biraz onu seyrettiğin aradan şey e, haline Yayın gelini e, ne uyarak Ayça'nın dili uyarsı burada dile getiremiyoruz ama valla çok üzüldük. Evet. Yani hakikaten e, çok sevdiğimiz radyoculardan bir tanesi. Valla yeni de bir yayıncılık yapıyordu Ayça. Yani evet, kocasıyla çok beraber evet. İzmir'den, Kocasıyla e, beraber yayın yapıyordu Ev, daha, ev, ev, ev hali diye e, Yeni bir yayıncılık anlayışına da imza atmıştı Yalnız o şey sona işte Geçen hafta cuma günü sona ermiş daha doğrusu Gelen bir telefonla En kısa zamanda ben başka bir yerde duyacağımıza inanıyorum e, Valla ben de inanıyorum umarız kısa sürede tekrar Dinleyicileriyle bizlerle de buluşur Çok da mutlu oluruz Diyoruz ve hemen buradan dönüyoruz Bakıyoruz işte haberler i̇şte Evet bir istek haberlerde yine sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler her salı olduğu gibi istek haberlerde yine program yapımcımız Oktay Demirci sazı elini alıyor ve ülkenin dört bir yanını dolaşıyor ülke derken yani dünya çapında düşünün o şekil şey yapın yani kafanızda illa Türkiye olacak diye bir kaide yok evet söz sende Oktay. Şimdi şöyle Türkiye değil bu sefer yurt dışından bir haberle Bu gerilimle fon çok ediyoruz. gerdi bizi istersen. Oktay ben burada bir virgül koymak Orada istiyorum. Orada virgül koyalım. Ee, bu çok hakikaten... Ama haberi vereceğiz değil mi istek haberle? Tabii tabii tabii tabii. Yani o istek haberi vereceğiz. Burada bir gerilim. Biraz biraz neşvemizi bulalım istersen. Allah program diskoya döndü. <Sessizlik> Kayıtsız kalamıyoruz şarkılar. Evet hakikaten ee, burada gerilimi nihayetlendirelim. Fahir ve... Edinburgh'dan geliyor bu haberimiz. Ah, Levent Bey'in Bey istek haberi bu. Ee, Edinbro deyince akla gelen iki kişi var. Bir Biri tanesi Fahir Öünç. Fahir Öünç, ikincisi Levent Bey. Ee, şu anda Fahir Öünç stüdyomuzda sevgili dinciler. O yüzden ben sana sormak istiyorum Fahir. Lütfen buyurun. Bazen başkasıyla, bazen seninle konuşuyorum dikkat et sen cümlelerimde. Edinburgh uyku merkezini gördün mü? Edinburgh uyku merkezi. Edinburgh'ya zaman. Bir saniye şeyde kaldım ben. O George uh, Street orada ileriden sola dönünce orada bir şey vardı. Edinburgh Sleeping Center diye tamam bir yer vardı. Tamam işte bari. abi orası. Tamam. Uyku merkezi. <gülüyor> Sleeping Center olarak geçer. Böyle bir, böyle bir bina gibi <gülüyor> bir şeydi değil mi? SC diye geçiyordu. Evet evet bina bina. Bina değil mi? Bina bina. İşte oranın bir tane direktörü var. Onu gördün mü Doktor Chris? Böyle ince uzun Evet ince uzun böyle bir pardüsüsü pardüsü Dışarı, Dışarıda mı gördün içeride mi gördün Dışarıda şey içiyordu portakal suyu içiyordu O zaman pardüsüsünü görmüşsün Pardüsüsü ne? hiç çıkarmıyor Zaten galiba içine de bir şey giymiyor sürekli o pardüsüyle dolaşıyor Uzun boylu şöyle zayıfça biraz hafif kamburu var ha, Aynen öyle işte bana şey dedi Şşş baksan ya bilader dedi ha. Yani sör falan diye dedi Ben onu Türkçemize tabii çeviriyorum ki. Tabii tabii ki. ki. Ee, onun bir e, araştırması var ee, şöyle demiş Doktor Chris uyku merkezinden yaptığı açıklamada. Ben demiş bunu senelerdir çalıştım. Ee, çıplak uyumak, çırıl çıplak uyumak en sağlıklısı. Tamamen demiş. en çıplak halde mi? En çıplak Ben kında. dedim sana bu adam pardesüzünün içine hiçbir şey giymiyor diye. Evet sen onu söylemiştin. Ne, ne, ne Kimse de ya? inanmamıştı yani. Gittin Edinburgh'a ya gezdin geldin ilk söyleyeceğin şey bu mu diye sapık, ben tepki Evet bana sapık gözüyle bakıldı evet, halbuki şey öyle değil. Ama sen en güzel şekilde nabzı tutmuşsun Fahim. Ama öyle değil midir Oktay ya en güzel uykularımızı... Çürüç çıpak uyudun mu? Ya bilmiyorum Yani son dönemde öyle bir şey yok. Ya insanın böyle bir tedirginliği oluyor ya. Acil bir durum olduğunda o şekilde yakalanmak istememe gibi bir dürtüsü var insanın. Acil değil mi? Mesela uykuda. Ya bir şey oldu. Yani uykundan uyandı. Mesela hırsız girdi eve. Hırsız girdi adamın kafasına ağla. üstüne şok yani hırsıza da şey mahcup duruma düşmek istemezsiniz çünkü uyku sersemi öyle kalkıyorsun bir şekilde müdahale etmek istiyorsun. Valla demiş e, doktorumuz öyle demiş çıplak uyuduğun zaman demiş gece saat demiş e, ilk saatlerin dedim ikinci saatte falan demiş. Bayağı iyi sıcak, oluyor demiş. Vücut sıcaklığı en yüksek seviyeye çıkıyor demiş sabah karşı dörtte de demiş en düşük değere ulaşıyor demiş. Bunların demiş çeşit çeşit tepkiler veriyor demiş. Ne demiş? O yüzden demiş en güzeli demiş çıplak uyumak. Demiş. Tamamen donsuz şekilde yatmamızı tavsiye ediyor doktor Chris. Ben zaten lenslerimi çıkardığım zaman kendimi çıplak gibi hissediyorum. Fahir. E o da bir şey canım. Yani ben e, dona kadar kabul ediyorum. Çünkü kış sezonu e, bir de millet içinde evinde herkes e, yekten şey kalmıyor. Yani işte ne bileyim akrabalarıyla kalan var. Eşiyle, çocuğuyla bilmem nesiyle. Aynı odada diyorsun. E, aynı odada diye Olmasa da, sofa, da. Sofada mesela. E, yok canım şimdi bebeğin var bebek Anadolu'da ağlıyor. Evet. Haydi koş hop bebeğe koş. Değil mi? Çocuk ilk travmasını böyle yaşamasın yani. Ebeveyn olarak bazı görevlerin e var sen da. Sen kibar bir şey giyersin canım. Röpteşambur gibi mi? Ha, Aslında ülkemiz bir biraz bir şey. röpteşambura abansaydı. Biraz şey yapsaydı. layığını bulsaydı o röpteşambur ülkemizdeki. Yanlış ee, değerlendirdim Çünkü de, hep de Şambor'u kim koyup Türk sinemasında hep kötü adamın, hep kötü adamın üstünde gördük. ve pijamanın üstüne giyilen bir şey gibi düşünülüyor. Halbuki öyle değil direkt çıplak dene giyildiği zaman en güzeli oymuştu. Çıplak uyumak vücut sıcaklığını düşürerek beyni rahatlatıyor ve kişinin deliksiz ve rahat uyumasını sağlıyor. Ya ne beyni rahatlatıyor ya o çıplaklıkla o demek de ki. de hava alıyor. Ha. Hava alıyor beyin. Fıs, fıs fıs fıs fıs bir hava alıyor yani. Çok özür dilerim burada <Gülüyor> şimdi şey beyin... daha dili münasiple söylemeye çalışıyorum. Be beynimiz hava alırken köstek e, benim beynim köstek dikkat etti vücudumuzun fıt, fıt, her bölgesini mi kullanıyor nefes alma şey olarak tabii Mesela, evet hani her bölgemizi istisnasız kullanıyor bazıları sadece işte ağız yoruluyla ya da ciğerler vasıtasıyla üst solunum yolları diye düşünür halbuki var olan her yerden biz beynimizi ne yapıyoruz besliyoruz e beyne daha fazla kan gidince ne oluyor kalp Kalp ne yapıyor? Çarpmaya devam ediyor. Hayır, Hayır, vücut pompalıyor. Pompalıyor. Vücut sıcaklığı düşünce ne oluyor? Vücut, vücut sıcaklığı düşüyor. Beyin nerede? Beyin düş... nerede? Vücutta. Vücut ne oldu? Vücut sıcaklığı düşünce beyinde ne oldu? Sıcaklığı ne oldu? Düştü. Düştü. Bu kadar ne basit. Yani soğudu. Fay... Beyin soğutma dediğimiz hadise. Evet. Senin sıklıkla yaptığın. Duvara bakma. Ben duvara bakarak beynimi Soğutuyorsun. soğutuyordum. Soğutuyorsun. İşte fan. Fan Beyn... o senin dediğin fan. Ne yapıyorsun Doktor? Duvara bakıyorum. Niye? Ne... Şu anda işlemcimi soğutuyorum. Lütfen. Evet. Beni rahat bırakınız. Herkesin bir, bir şey. metodu var. Chris Bey donsuz yatmayı tercih ederek soğutuyor. Kimisi böyle soğutuyor. Kimisi duvara bakıyor. Siz de hangi metodu uyguluyorsanız en güzel şekilde e, bunun verimini alırsınız diye uyuyorum. Ama ne olursa olsun muhakkak çoraplarımızı çıkaralım. Sen çorapla mı yatıyorsun Fahil? Çorapla yatılmaz ya. Abi o kadar çok yatan var ki. Çorapla yatılır. Sadece yatmak o... değil, aynı zamanda çorapla yatakta yapılacak pek çok şeyi çorapla yatan da varmış. Yapma ya. Hmm. Ya o, o şimdi vücudun, bir en, uza... yaptım, vücudun o en uzak noktası ya. İnsan bazen nereye? <gülüyor> yani <gülüyor> nereye en uzak noktası? Aa kafaya, b ellere bile en uzak noktası orası. Yani Tabii ellerini böyle yukarı kaldırsa. Mesela en uzak kafanda bir şey kaldı zaman, mesela bereyle yatacak olsan, hop diye kafandan çıkartabilirsin. Ama ayaktan çorabı çıkarmak bir emek ister. Nasıl ki sevgi emek ister... ...ayaktan ço çorabı çıkarmakta emek ister. Hayır şimdi teknoloji çok gelişti ya... ...zırt diye çıkan çoraplar var... ...böyle parmağından tutuyorsun parmak kısmından... Fırt de, ...fırt de çeker gider. Çeker gider yani ya, o eski çoraplar gibi... De bazen insan işte eriniyor... ...üşeniyor o anlık şey yapıyor... ...ya da ayacıkları üşüyor o anda... ...acık kalsın üstüm dedi. E tabii ondan sonra da uykunun kollarına bıraktığında kendini unutuyorsun. Unutuyorsun. Ya da böyle telaş içerisinde başka bir aktivitede bulunacaksın. Yatakta yapılan bir aktivite mi? Vallahi yatakta yapılan etkinlik etkinlik diyelim ona. <gülüyor> gece etkinlik, etkinliği, gece etkinliği veya performans sanatı diyelim. Onun bir açıklaması yok bak. Ha onda mesela onda da Aceleye geliyor galiba yani orada bir şeyle e, bir anlık e, ne diyelim ona bir anlık bir e, heyecanla evet. e, yani her şey tamam gibi geliyor insana halbuki tamam değil. Muhakkak ki etkinlik öncesinde bir check-up yapıp... Onu da biri bir araştırsın. Bir bilim insanı araştırsın onu da ya. Bir check-up da... yapın ya. Bilim adamlarına da her şeyi bırakmayın. İlla ki sen kendi kendinin bilim adamı olmalısın ya. Yani işte onu araştırırken bu sefer faer etkinliğin hakkını veremeyeceksin. Tamam. o Yani ya, iki bu, saniye, denemeye, ben sana bu denemeye demiyorum değer yokta. mi yani? 15 dakika check-up yap demiyorum. Bir 2 saniye genel kontrol. Nasıl böyle askerde aynanın karşısından geçerken yazıyor. Kıyafetini düzelt. Sen de çeşitli yerlere nota Çoraplar çıktı mı? Her şey tamam mı? Her şey aa, ayarlandı mı? Bak bunu bir çek et. 10 saniye bak şunu konuşurken tık tık tık baktın. Aa bir saniye çok kusura bakmazsanız bir saniyenizi alacağım. Fıtı fıtı çıkarttın. Bitti gitti. Vay yanlış anlama. Yani Geleceksin ben, bana teşekkür çorapsız edeceksin. çorapsız olması gerektiği konusunda yüzde yüz eminim. Efendim. Ve fakat bazıları heyecanlı. Dedin? Çoraplı. Siz çorapsız. çorapsız. Çoraplı. Sesli. Çorapsız. Teşekkürler. Ee, Olacağını yüzüyor ama bazıları heyecanlanıyor ve e, evet. çoraplı bu şeylere giriyor. Bir e, anlık heyecana kapılıp. Lütfen çoraplarınızı. Lütfen, evet, lütfen çoraplarınızı çıkararak. çıkararak. çıkararak. Bugün de tam biz şey e, donsuzluğa övgü gibi bir programımız oldu yani. Bak i̇şte donsuz yetin şey çorabınızı. Onu çıkarın, çıkarın, onu çıkarın. Her şeyi de biz tek tek buradan söyletmeyin yani. Şimdi don var, don var. Yani rahat don vardır. Mesela donla yatarsın. Ama rahatsız da vardır. Mesela onun, Onu, onunla yatılmaz. yatmam yatılmaman lazım. Değiştirmen lazım. Yatamam. Yani. Ama çorap da öyle değil. Çorap belli standartları olan. Ya Çoraba çok fazla da şey yapmayın ya. Yani çorap dediğin şey de Güven böyle. Diyorsun. Yani çok da böyle insanın ne, ne bileyim yani o kadar hiç vazgeçilmeyecek bir şey değil. Alıştırın kendinizi. Öyle deme Fahir. Mesela yalnız başına yatağa girdiğini düşün. Bakayım. Soğuk. Evet. Soğuk. Evet. Yani, yani bir <gülüyor> şey de yok. evet bir yere de böyle sıkıştırarak böyle bir ısıtma şeyini yapamayacaksın topla, topla ayağını. Topla ayaklarını. E, topla nereye? Topla topla ne? Altına. Nereye kadar? E nasıl altına? Cenin pozisyonu al. Yatar pozisyondası Fahir. God, cenin pozisyonu alınacak. Al. Nereye sokuyorsun ayağını? Sokma. İlla bir yere sokmak zorunda değilsin e, ya. Ekmişiyorsun. Soğuk soğuk. Al. Altına almak için oturman lazım Fahir. Doktaycım. Sana oturmana temel gerek insan, yok. <gülüyor> Anatomistim. <insan gülüyor> Anatomist o anatomi üzerinden şey yapmayalım. O zaman şey yapacaksın işte yani kendine bir, doğru çekince. ancak bir zaman... tanesini alabilirsin mesela. Topuk. Diğer bacağınla mı Böyle topukların hafif kendi arka bacaklarına veya böyle kaba etlerine... Arka bacaklarına dedim. Yani üst arka bacaklarına <gülüyor> <gülüyor> at gibi düşün. <gülüyor> ee, veya böyle kaba etlerine değdirebiliyorsan sıcak olur. Topladın ya. Ya bir yatakta cenni pozisyonunu nasıl alıyorsun muhtemelen? Tamam da sadece topuğu değer Fahir o zaman ya. E, topuktan zaten. En hassasiyar topuk. Topuklar. Oradan mı ısınmaya başlar Oradan diyorsun. ısınmaya başlar. Yani şey gibi kaloriler tesisatı gibi düşün. Oradan açıldı vana fıs girdi içeri bitti gitti. Fahir sen yatakta yalnız kalmanın şeyini unutmuşsun. Çok özür dilerim ama seni kırmak istemem ama. Oktay yani, çok ağır konuşuyorsun. Saçma sapan teorik şeylerle geliyorsun bana estağfurullah, Fahir. Estağfurullah. Onu dışarıda bir konuşalım. Sevgili o... dinciler şu anda yayında gerilim oldu. Evet, şu anda e, yayında gerilim olduğundan ötürü şöyle yapacağız. Bu saati kapatıyorum ben. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam bu saati kapatırım arkadaş. <gülüyor> Modern sabahlar. modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yerisadir'in ne evinize bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler saat... Saat bayağı ilerledi ya bayağı oldu yani. Şimdi bakamayacağım kafam dönmüyor. Ee, 9-10 geçiyor falan olması lazım. Herkes A ayarlamasını ona göre yapsın. Ayarlamasını yapsın tabii. E, Türkiye saatiyle 9-10 diyoruz. Ee, 2 Aralık güzel. 2014 sabahı evet. Ses Ercan Bolat'tan bize e, bir günaydın mesajı var. Fark şöyle demiş. Daha güneş doğmadan canlı modern sabahlar kuyafi. İspanyadan sevgilerle İsmoş, Saroy, Sazarcan Bolata, biz de Ankara'dan selamlıyoruz. Onu sevgi, hürmet, saygıyla bir kez daha yad ediyoruz. İngiltere'ye gidelim uzman İspanyadan müsaade ederseniz Ofte yakın diye mi? Yani Hazır oradan mısın? oraya geçelim ya. Ay vize falan diye düşünüyorsan İngiltere vizesi ayrı onu ben baştan söyleyeyim var abi, sıkıntı olur. O da var, var, o da var. var. Tamam onu, abi. onu değerlendirelim gitmişken. Tamam İngiltere'de bir köyde 1929 yılından bu yana çıplak yaşanıyor. Tamam, bugün çıplaklık temamız bugün çıplaklık. Evet hakikaten modern sabahlar çıplaklık temasıyla bugün karşınızda. ...donsuzluğa bu kadar övgü yapılmamıştı. Ben bu program sonrasında radyoculuğu bırakmamız <gülüyor> gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zirveye taşıdık ve orada bırakalım istiyorum. Ay maalesef hayır. Çünkü haberimiz bitmedi. Şöyle demiş e, bu haberi yapanlar... ...köy halkı sadece üşüdükleri zaman bir şeyler giyiyor. <gülüyor> ya bak Lanlulu'nu konuşuyor oluyorum ondan sonra. Ulan zaten İngiltere'de yağmurun bini bir para... ...soğuk bir taraftan sanki ekvatorda yaşıyorsun yani. Abi. E, alışkınlar abi. Alışkınlar... <gülüyor> alışkınlarmış. Yani böyle bir toplu fotoğraf var. Köy halkı ee, olarak mı? Muhtar falan, ihtiyar heyeti. 6-7 kişi. 7 kişi bir fotoğraf çekilmiş. Kaç şey kişilik kö köy burası? Kaç kişi var? Meczup e köy 58 bu? tane bungalov varmış. Kaç? 58 tane bungalov varmış. Ü yani 200, 100-200 kişi falan işte yani öyle düşün Vay be Oktay be her bungalovu en az 2-4 kişi sokarım diye düşünüyor. Pigeon Old göre. Tüm hayatlarını çılı çıplak sürdüren köy halkı Sadece kıyafet gerektiren bazı işleri yaparken giyiniyor. Ve... Mesela bazı şeyler, mesela üniforma gerektiren bazı işler var. <gülüyor> Hayır şey var. Bir yani şey bir muhtemel tane... mesela şey illa giyiyor değil de başına şapkasını takıyordur ama vücut yeklendir yani bazı işlerde. Bazı ne? işler ne ya? Ne bileyim bilmiyorum ya. Mesela kaynak yapıyoruz biz kaynakçıyız. Köyün kaynakçısı geliyor. Biraz köyde yaşamak lazım olanda. Ee, köy hayatımı, kent hayatımı ondan sonra siz tartışmalara devam edin. Evet. Bak mesela e, şu fotoğraftan bahsedelim önce. Böyle 7 kişilik bir fotoğraf. Çok iyi. Genci, yaşlısı, hepsi bir arada böyle güzel de bir sanki böyle bir pazar öğleden sonra buluşmuşlar da birinin evinde şey yapıyorlar gibi. Brunch. Böyle brunch yapıyorlar gibi, yemekler yiyorlar gibi. E Ama kişi böyle fişen chips. Böyle tutut şey yapmışlar. Ne, ne denir ona? Şu, şu hareketin ne, ne denir Omuz omuza el atma. Ha işte sarılma böyle sarılma falan. Sarı, sarılmışlar evet. falan filan. Üç e, 3 tane kadın, 4 tane erkek. Hemen böyle bir e, tabi baştan aşağı çıplaklar. Hemen yani bu bir şerit çekilmiş. Günlük yaşamdan manzaralar yazıyor orada. <gülüyor> Ve oralar kapatılmış. Tahmin Aa, edeceğimiz yani. Ne kadar güzel, ne kadar. Bu kadar. Keşke daha iyi bir şey yazsalardı. Yani 1919'dan beri olmasının bir sebebi var, bir tarihi vardır 1929'dan herhalde. 1929'dan beri. 1900 siz işte. 1929. 1929. Biz demiş özgür olduğumuzu düşünüyoruz e, demiş e, bu konuşan kişi. Ondan sonra bu şekilde hayırlı yolculuklar diyoruz. Kendine. Hayırlı özgürlükleriniz olsun Hı. ne diyeyim yani. Ne kadar güzel böyle pubları var şeyleri var oralardan da fotoğraflar Fahir. Ay ne kadar güzel. Ya bunların gizlisi saklısı cıplak yok. Cıplak o... cıplak gidiyorlar yani. Paralarını falan. nerelerine koyuyorlar onu merak ettim. Baba baba gitmesini biliyorsunuz. Şeye mi yazılıyor acaba? Evet, Veresiye defteri var oraya mı yazılıyor? Bir pazar günü de toplamaya geliyordur. Tatil köyü gibi düşün Fahir. Pub'un oğlu geliyordur öyle kapıyı çalıyordur. Kapı Efendim. Çağırdı. Abi işte borcunuz var. Ne kadar? 35 pound. Oyun bahçesi anlamına geliyormuş e, Almanca'da. E, köyün adı. E, Garden mi? Şu anda okuyamıyorum Bayer köyün adını. Oyun bahçesi. Yok Kintergarden değil. E, Play Garden Değil yok. Ya, İngilizcem var. Oktay benim. İlla ki Bornova Anadolu Lisesi mezun arkadaşınızın olmasını beklemiş. Sen bana güven. Ben de süper lise. Gerçi ben mezun olduktan sonra süper lise oldu ama. Spielplatz. Önemli... Spielplatz ya. Spielplatz. Ee, demiş ki bu köyde yaşayanlar çıplaklara özgürlük getiriyor bize demiş vücutlarımızla Onu ilgili kompleksleri, komplekslerimizden kurtuluyoruz demiş. Tabi ki yani köy halkı olarak gizlisi saklısı yok. Spielplatz'ı akraba ve arkadaşların ziyaret etmeye gelen kişileri soyunmaya zorlayıp zorlamamak konusundaysa henüz bir kararımız yok demiş. Herhalde pek fazla ziyaretçi alan Tahmin akraba ziyaretlerinin yapıldığı bir yer değil anladığım kadarıyla. 29'da çünkü şimdi gazetede... bu köy var kaç senedir? Herhangi bir karara bağlanamamış. Evet since 1929 nereden baksan bak 71 oradan var üstüne 15 daha 14 ekle 85 senedir bak dile kolay. Fahir. Şu senin toplama işlemini ve kullandığın iyi. yöntemi hakikaten hayranım. Bu yöntem. Zaten bak şöyle 100'e tamamlıyorum. 29'dan 100'e yani 2000'e geçer. 71. de buradan var. 71 artı 14 eşittir. 85 i̇şte tam sonuç. zekanı kullanma çeşidini gösteriyor Fahir. Burada balık var diyoruz. Ben de sizi Çin'e götürüyorum. He. Madem öyle. Buyurun madem İngiltere'ye gittik. İngiltere'den de Çin'e gidelim. İşte Çin'in e, ne derler ona? Gerçek yüzüyle karşı karşıyayız. Çin'deki Lodi Hemşirelik Yüksekokulu'nda öğrenciler Ders aslında e, ne yaptılar? Bir ağız eğlencesi olsun diyerek çekirdek çitlemeye başladılar ve gürültü yaptılar. Çünkü orada da biliyorsun... Çıplak mı? Çıplak yok Oktay. Burada çıplaklık Nasıl yok. Nasıl ya? Çekirdekler çıplak. Sadece çekirdek hepimiz çitliyoruz. Hayır çekirdekleri kabuğundan ayırdığın zaman çekirdek ne hale geliyor tamamen? Çıplak çekirdek. Bravo. Çıplak çekirdek yemek suretiyle ne yapıyorlar? Etraflarına rahatsızlık veriyorlardı. Fakat hemşirelik yüksek okulunun... Müdiresi. Herkes yiyor muymuş okulda? Yani işte yiyorlar. O Kaynak gibi. Bu böyle bulaşıcı bir şey ya çekirdek yani. Ama yanlığında. okulda herkes yiyorsa o sesten kimse çok özür dilerim rahatsız olmaya evet. hakkı yok. Ders esnasında Oktay ders esnasında. Olsun tamam ders esnasında da yenebiliriz. Çok biliyorum. güzel. Ders esnasında hep, da yenebiliriz. Ders bilir. esnasında hep öğretmen mi konuşuyor? O da yesin konuşmadığı zaman anlatmadığı zaman. O zaten galiba ona kalmamış ona bozulmuş bayan Zenk. Sen demiş madem Haklı. öyle yapıyorsunuz demiş madem öyle yapıyorsunuz madem bana da yok. Bütün öğrencileri koridorda toplayıp önlerine 15 kilo çekirdek dökerek Yuh. bunları bitirme cezası vermiş. 15 kilo mu? 15 kilo. Onu okul aile birliğinin bütçesinden mi almışlar? 16 öğrenciye 15 kilo çekirdek yok ve o kadar çekirdek de ne kadardır kilosu bilmiyorum da. Ya şey olur ya bir kilo çekirdek mi yenir? Hepsini Hepinizi sivilceye boğacağım demiş. <gülüyor> Bunun bedelini ödeyeceksiniz arkadaş demiş. Ödev olarak bunu mu vermiş? Ödev değil canım ceza olarak veriyor. Ondan sonra iki buçuk kilosunu yemişler maşallah buna. O hocam çok iyi falan derken bir sonra süre sonra. Sonra tıkanmışlar tabii. Tabii tab tıkanmış. Ee, ondan sonra bazısı şey yapıyormuş işte ayırıp kabukları bir tarafta içleri biriktirip biriktirip onları avuç avuç yeme falan o da insanın içini bayar. Hem bayar hem kıyar bir iç bulantısı yapar. 2,5 kilodan sonra pes edip özür dile. Pes etmek ne demek? Pes ediyorsa, pes et yoksa özür dile. Tamam özür dileriz diyerek o konu tatlıya bağlanmış. Bu bizim içimizi rahatlatan bir konu. Yani ceketlerin cebine konulabilir. Çin'de nasıl bilmiyorum öğrenci kıyafetleri de. Ee, Cepli. O ceketin cebine herhalde çekirdekten başka bir şey konmaz. Bol bol evlerine götürsünler. Bir ailece, bir ağız eğlencesi olsun onlara. Onlar da mutlu olsunlar. Ben öyle istiyorum yani. Hiç böyle... Mutsuz adam görmek istemiyorum. Bir de çekirdek insanın beynini boşaltır. Beyin soğutma aktivitelerinden bir tanesi. Belli bir yere kadar ama. Bençli ondan sonra şey olur i̇ki ya. 2,5 kilo kadar işte. Sonra Ondan sonra yorgunluk verir. E şimdi 16 kişi 2,5 kilo e nereden baksan 150'şer gram yemiş bunlar Oktay abisi. Sonuçta atasporumuz diye tanımlanan bir şey. Evet. Çekirdek çitlemek, Ben Türkiye çitlemek. dışında başka yerde yendiğini çok zannetmiyordum ama bir yerde şeyden kullanıyordum. Onda da yalan söylemeyeyim yani. Bu ekmeklerin üstüne koyuyorlar ya. Evet. Tane tane onlar kesin bir yerden geliyor böyle bir Birileri çitliyor diye, şimdi bunun meraklısıymış yani. Onu da söyleyeyim yani. Nereden geldiği ortaya çıktı. Ama evet yani öyle bir şey yok. Bir yaygın Çin bir, bir yaygın bir durum yok çekirdek çitleme ile ilgili. <gülüyor> bu bizim işte yaygın yok dedim. Bunlar kuş, kuş yeme olarak kullanılıyor. Kuş yeme olarak kullanıyor. Çok şaşırmıştı. Danimarka'dan arkadan gelen misafirimiz bize ee, hakikaten anlatıncaya kadar şey olmuştuk. Yani bu böyle yeniyor bak falan diye. Yani bir, bir bebeğe şey verdiğini düşün çekirdeği verdiğini düşün. Onunla şeyi mücadelesi. Nasıl bu? <gülüyor> öyle böyle. Böyle bir şeyler. Öyle değil dik tutma batar. Batar yani. Bir de sanki ölü paniğe kapılınca karşıdaki Ama tabii o da ki panik yani, oldu. Onun antrenmansızlığı o hiç şeyi Yok yani öyle bir öyle bir şeyleri yok. Görünür arkaya da vallahi dünyaya bunu şey yapsan vallahi dünyada barışı tesis edersin öyle söyleyeyim sana. Bazıları diyor ki işte onlar olsun böyle olsun bilmem ne. Vereceksin abi. Birleşmiş Milletler Genel Konseyimidir nedir işte toplandılar daya abicim çekirdeği genel sekreterini koyacaksın cebine iki şey e, iki avuç çekirdek bardak, iki bardak çay bardağı vallahi bak bir tane sol cebine bir şey tane yapmaz. sağ cebine hiç vallahi hiç öyle çıkacak konuşmayı yaparken dağıt, askerlere dağıt her gün çekirdek çıtır çıtır çı valla dünya biraz pislenir onu söyleyeyim yani şey bol bol gazete kağıdını önlerinize serin orada Tabii, yesinmek yemeleri suretiyle buna izin veriyor yoksa hakikaten ortalık ee, berbat olur. Ee, onu yaparlarsa aman, gerçekten... Aman kimseciklere söz vermeyin diyoruz. Aman diyoruz efendim diyoruz. Sakın diyoruz. Başınızı ağrıtmayalım efendim Evinin, diyoruz. biz de başınızı ağrıtmayalım. Ben MENETWORK bu şeyi... MENETWORK istemiyorum ya. Ne MENETWORK Sen olmuş 2014, 15. Hatta. Hatta bir, bir tane bir şey çalacak olsak ne çalardınız? Elinizde öyle bir imkan olsa Oktay dıp, dıp, Bey. Dırırır, e çabuk Man dedim Fahir şimdi canı isteyen dinleyicimiz olmuş. Tamam canı çeken dinleyicilerimize Man geliyoruz geliyor Dip o zaman ondan sonra. Dame o mu? O, oymuş. Ha, o muymuş bak bakalım. Değilmiş ama bu da güzelmiş. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Oh reklamı meklamı bitirdik bir rahata erdik Oktay. Aman kafamız rahat içimizde bir şey kalmadı. Vallahi tertemiz cillop gibi olduk. Vallahi doğru söylüyorsun Fahir. <gülüyor> canım benim. Buyurun. Evet buyuracağız. Ee, ben mi buyurayım sen mi buyuruz ya Buyuranların çok olsun Oktay'cım. Sen buyur. İlerleyen dakikalarda da e, bir tane davetiye vereceğiz biz. Sen ee, krem kullanıyor musun Fahir? Ne? Krem. Krem dedi Noktay. Ee, kremlerin yani boyu 3,5 üç, üç metre olabilir. El kremi. El kremi olabilir. 100 kremi tabi olabilir. Canım. Kullanmaz mıyım tabii? El kremi mi kullanıyorsun? Yok canım el kremi diye değil. Yani böyle işte hani. Çeşitli bölgelerime dediğim işte altına falan filan dönem dönem kullandığım şeyler var. Ne yalan söyleyeyim. Dönem dönem dedin aklına geldikçe mi yoksa kuaför ve bakım, bakıma mı? girdikçe mi? Yok bakıma kendimi bakıma soktuk. Ya yani mümkün mertebe kullanıyorum. Ama şimdi onları kullanmaya başlayınca yani da düzenli o Düzenli mesela çamaşır makinesinin üstünde duran bir kremin var mı? Var Daha canım abi, var. Var birkaç tane kremim var. Var mı? Tabii. Peki ne kadardır? Mesela 2 senedir falan o krem orada mı duruyor? Ee, Yoksa yok, düzenli alıyor musun? Yok uzun süre duruyor. Ee, kullanıyorum. O zaman tam... Yok kullanıyorum ya. Az Peki. az kullanıyorum ama. Yeni kırışıklık kremi çıkmış. Şimdi bilim insanları bunu araştırdı. Normalde biliyorsun krem reklamları burada geçmiyor programımızda bir tek Norveçli balıkçıların elleri konuşulurdu krem konusu geldiğinde. Evet. Onun dışında herhangi bir krem konusu konuşulmadı bugüne kadar doğru. Bu yalnız şey var ya niye 18 yaş gençleştirici parfüm, parfüm var. Parfüm var. O da kozmetiğe o. girer. Doğru. <gülüyor> bu e, sağlık açısından sağlık bir çok devrim, önemli, Oktay. Devrim niteliği taşıyan bir krem bu. Bir ihtilal mi devrim de, dediğin ihtilal mi? İhtilal sayılır evet. Sayılır. en azından bilim insanlarının şeyi bu eee iddiası bu. İddiası bu. Önce bir seni gen testine alıyorlar. Gen testi. Gen testine hoş geldiniz. Gen testi alıyorlar. English Yani eğer mesela yabancı uyrukluysan gen testini İngilizcede yapabiliyorlar. İngiltere'de olduğunu düşünürsen İngiltere'den sevgilerle. <gülüyor> evet. Özür bak, dilerim Sekitinliçler. Sen, sen biraz dur. Sen duvara bir bak. <gülüyor> bir soğutma yapayım çünkü Soğutayım. ben bir kaynayacağım herhalde. <gülüyor> Vallahi ısındım. 30 dakika süren bir gen testinden sonra ee, bilim insanının bir 30 dakika gen testini. Efendim genlerinizi koşturuyoruz. Önce 5 kilometre koşturuyoruz. Hemen akabinde. Böyle bir gen testi mi var ya? E, i̇şte bir şeyler yapıyorlar genine abi. Genine bakayım. E, Orada bakarak bir genine şey Genine bakayım. Ne kadar güzel Türkçe ismi yalnız ya. Genine bakayım. Oradan oradan yavaş yavaş. Ah, gen genine genine genine de baka. <gülüyor> Özür dilerim. Aşırı ısınmadan kaynaklı sevgili dinleyiciler sizin de kafanız aşırı ısındıysa lütfen e, bir şekilde beyninizin deşarj olmasını sağlayınız. Keşke birimiz türkü seviyor olsaydı ya. Yani türkünü seviyoruz. seviyoruz. Hepimiz türkü, türküleri seviyoruz da yani böyle türkü repertuarı çok yüksek oh, say, olsaydı ya. sen yani. ne demek istedin ya. Yani bizim o konuda da şeyimiz var. Türkü sevmiyor muyuz biz yani ben şuradan Vallahi bir bakacağım. Valla çok özünüyorum yani eline bağlamayı alıp böyle 3-4 saat diğer ikisini oyalayan bir saat. adam olsaydı birimiz keşke üç, üç buçuk metre olabilir <gülüyor> evet <gülüyor> ay türkü çalacaktım bulamadım ya neden acaba <gülüyor> bulamadın. neden bulamadın acaba bir düşün o bakalım o türkü nereye gitti arkadaş benim burada türküm vardı bu türkü <gülüyor> nereye gitti e i̇lk başta bu testi yapıyorlar. Evet. Ben illa vereceğim bu haberi. Ver ver ısrarcısın e, sen bu konuda. Kişilerin vücutlarının cildin genç kalmasını sağlayan kolajen proteininin kişiler proteinini dedin. Bireyler oranda... mi yani pardon? Önce senin kolajen üretimine bakıyorlar. Kolajen evet. Proteini Bakayım. üretimine bakıyorlar. Bakayım. Ondan Çok sonra. Çok güzel. Ve sen eve gidiyorsun ondan sonra. Tamam. Hemen öyle kremi alıp gitmek yok. Yok, kesinlikle. Kişiye özel kremlerle hizmetinizdeyiz mi? Ayy. Senin kremin ayrı, benim, benim kremim, kremim ayrı. ayrı lafını ettikten sonra bilim insanı çok yüzde yüz ikna olmuş şekilde eve gidiyorsun. Hmm. Ondan sonra benim kremim ayrıymış evet diyerek evine gidiyorsun. Sonra Ama kremin telefon... ayrı olmanın e, tadı ayrı olur diye de bir atasözü var. Norveç o bu, atasözü. O da bu şeyin en güzel tarafı işte. Evet. Bu çalışmanın en güzel tarafı. Ondan sonra sana telefon geliyor. Efendim? Eğer diyor şey sen diyor 9'a bas. sen diyor bir bakarak ol diyor. Evet. evet. Ondan sonra ilgileniyorsan diyor 1'e bas diyor. İlgilenmiyorsan öyle bir şey söylemiyoruz efendim diyor. Sinir oluyorum o telefonlara ya. İlgileniyorsanız da bir şey var karşılık var. İlgilenmiyorsanız ama kapatma tuşu var ya onu söylemenizde. İlgilenmiyorsanız ben. kapatın gitsin. Kapatmıyorum. Dinlemek için Bu özellikle. Bu alıyorum yazsın diyorum. Yatsın looks guy ya. Yatsın looks guy diyorum. Sonra zaten Oktay, otomatik. Sen de şey yani 30 kuruş adamları yazarak şey yaptın. E ne düşün? yapayım başka elimden ne gelir? No'ya basmakta daha şey ya. Bir, bir de onu kim bulduysa ilgileniyorsanız bire basınız. Eee? İlgilen, devam e, Devamı. <gülüyor> devamı yok. Buradan tüm o kuruluşlara sesiniz. Lütfen e, şeylerinizi hepsi tekrar. Hepsi yapıyor. Hepsi yapıyor. Artık hepsi yap Ona geçmiş hepsi. Yani o ne Oktay, yurt dışından sistem mi getirttiler? Hepsi ona geçtiler. Artık son moda teknikler kullanıyorlar. Ne bileyim ya, o fikri kim bulduysa Allah cezasını verecek onun. Evet programımızda beddua <gülüyor> okumuyoruz. Çünkü selamın kavler döner döner bize gelir valla. Yok bu bir tahmin. Bu beddua bir değil. değil. Beddua değil. Cez, sitem. Bir, bir ceza verilecek yani ona yani. Bir sitem var evet sitem. Ay, öyle yani en etkili yaşlanma önleyici yöntem olacakmış bu kişiye özel krem. Ee, Fahir Onun için ismini, ismini, ismini e, yazdırabilirsin listeye istersen Tabii. Sabah gidiyorsun yazdırıyorsun ismini Ondan sonra sana bir numara veriyorlar Özel geninize bakıyorlar size özel Neye ihtiyacınız var kollajeni basıyorlar Ve tamamen kırışıklığı Aloe vera ve jojoba yağlarıyla Vücudunuz ilk günkü kıvamına geliyor İlk günkü dediğimiz Bebe bebeksi bebeklik, kıvamı. bebeklik, bebeklik kıvamına geliyor Peki sevgili dinleyiciler 06 ajandamızda Bugün ne var isterseniz bir göz atalım 06 ajandamızda neler var ee, tabii ki tiyatro olmazsa neyimiz? Neyimiz oktay? Olmazsa? Olmaz? Olmazsa olmaz! Evet, gerçekten de olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi ee, AKM Başkent Oyun Atölyesi Kent Park sahnesinde bir oyun sergilenmekte. Hali hazırda devam ediyor. Öyle mi? Evet, 5 Aralık'ta bir oyun var. Oyunumuzun adı nedir? 619 numaralı neyimiz? Cesedimiz. Tekrar ediyorum, hmm. 619 numaralı ceset. Demek ki daha öncesinde kaç ceset varmış? 618. Doğru. Bu kaçıncı oluyor yani? 618 artı 1 eşittir 619 numaralı ceset adlı oyunun ee, bir kişiye böyle çift kişilik bir davetiye verelim istiyoruz el Tamam ee, biraz. Arkadaşlarımız oynuyorlar. Biraz ben şey yaptım. Ne yaptın? O... Hakkında bir araştırma yaptım. Evet Senin hakkında biraz araştırma yaptım. Biraz bahseder misin benden? Hmm. 6119 numaralı ceset. Ups. Yazan, yazan. <gülüyor> Bülent Usta. Bülent Usta. Ondan sonra. Ne diyorsun bu siste? Yöneten Caner Kuzu. Çok güzel. Biraz. E... Geri dörtlü. Dem Baba. Konusundan bahsedeyim mi? Bahset konusunu, azıcık konusundan bahsedelim de yani onu ilgilenenlere, gelenlere, gülenlere teşekkürler diyelim. Aşk bir hastalık mıdır? Yoksa konuyla ilgili nörobiyoloji araştırmaları insanların beynindeki kimyasallardan serotonin seviyesine aşık olanlarda saplantılı obsesif kompulsif bozukluk kişilerinkiyle aynı seviyede bulunduğunu göstermektedir. Anlaşılmadı ama herhalde bilimsel bir çalışma. Birçok psikiyatrist aşkın insan beyninde muhakeme ve yargılama yapan bölümleri etkisiz hale getirdiğini. Tamamen etkisiz hale, hale getiriyor ve sinsi bir virüs gibi beyninize ele geçiriyor. Bunlar bazı cümleler konu olarak ee, herhalde konusu hakkında da sana Bunu fikir vermiştiniz. Konu sev, sevgi miymişti yani. Konu sevgi. Yani ve sevgi emek ister mi ona bağlanıyor. Yani Benim, evet bu, bu gösterimize gösterimiz değil bizim gösterimiz değil arkadaşlarımızın gösterisi. Ee, bu oyuna bir e, kişiye bir davetiye verelim. Bir çift davetiye 5 Aralık'ta saat 20'de Kent Park sahnesinde. Başkent Oyun Atölyesi Mavi Sahne ve Beyaz Yaka Tiyatron ortak yapımı doğru evet, mu? Doğrudur. Kesin doğrudur. doğru. Evet. O zaman neye göre verelim Oktay Bey bu 06 ajandamızı lütfen? Aa dansçılar falan da varmış. O dansçılar var ha? efendime söyleyeyim. Dansçılar var, Öyle oyuncular diyor. Dans... var. Danslı ne? maslı. Danslı maslı. Öyle böyle şey değil yani. Ne zamandı fire? Onu ben buluşalım. Ee, 5 Aralık tarihinde. 5 Aralık. 5 Aralık tarihinde Kent Park sahnesinde Kabup saat 20'de. Cuma günü. Evet, cuma günü. Biz burada isminizi alacağız. Kapıya orada zerk edeceğiz. Siz de kapıya gidip istediğiniz gibi alıp aldığınız oyunu güzel güzel seyredeceksiniz. çeksin aldınız dediğim tamamen ücretsiz olmak kaydıyla. Ee, o zaman e, şey yapalım. E, e, çok çok da az vaktimiz kaldı. Çok az vaktimiz kaldı. En son izlediğiniz oyun diye mi sorsak? En son izlediğiniz oyun. En son izlediğiniz tiyatro. En son izlediğiniz tiyatro oyunu. Neler var neler Billa yok. İlla memnun kalacağımız diye bir şey yok. Hemen isterseniz başladı. Şu anda tır tır dönmeye başladı. Telefonumuz 210 30 30 sevgili dinleyiciler. Postcat post değil de Twitter'dan da bize ulaşabilirsiniz. Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Efendim falanlardan filanlardan da bize. Niye bu geç kaldık Fahir ya bu konuyu şey yapmak Ya için. geç kaldık Oktay geç kaldık. Geç kaldık çocuklar. Geldi Geldi mi dinleyici ne demek? Günaydın. <gülüyor> Good morning Maalesef yok maalesef değil aslında orada alo yok maalesef bu, bu ses maalesef bu ses falan. maalesef hepiniz kavanoza girilmiş gibi duyuluyorsak maalesef evet maalesefsiymişti meğer sen bu maalesefsiymişti niye ben buradan alamıyorum böyle sinirlerimi e, sabah sabah beni de yıpratıyorsunuz çocuklar aldım diye düşünüyorum bir daha maalesef sesini duyacağız galiba evet. evet bir daha maalesef dün bizim mahalle yine tıklım tıkıştı ne hangi Tatb konuda tatbikat sahnesinde şey vardı oyun mu vardı ee, hangi oyun vardı oyun var Marki Sat mı? Marki Dösat vardı evet. Aa, Marki Dösat da gerçekten Çıkmıştı. çok hakikaten başarılı oyunlardan bir tanesi. Arkadaşlarımız içeriden bize bağlıyorlar mı? Şöyle bakıyorum. Evet bağlamışlar. Hemen alalım. Günaydın efendim. Günaydın. ne görüşüyoruz? Barış ben. Barış Önal. Barış Önal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir Bey. tiyatro sever misiniz? Evet. Yani mümkün olduğunca gitmeye çalışıyorum evet. En son ne zaman gittiniz Barış Bey? Şimdi hadi şeyi bırakalım da. Ne zaman Geçen gittin? geçen hafta cumartesi günü. Bu da bana Ankara en güzel Sanat, cevap oldu vallahi. Evet. Hangi oyundu? Ankara Sanat Tiyatrosu. Ne Halk'tan var? biri. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda ne izlediniz? Halk'tan biri. Halk'tan, Halk'tan biri. biri. Nasıl? Barış Bey beğendiniz mi? Vallahi süperdi. Vallahi süperdi. Elinize sağlık. Çok Siz, Sizin yani sizin yani... sizin de emeğiniz geçti. Ne iş yapıyorsunuz Barış Bey bu arada? Makine mühendisiyim. Ben. Makine mühendisisiniz. Ne zaman almıştınız Barış Bey bileti? Aa, wow. çünkü bize yok dediler de eşiniz aldı yani böyle Hı -hı. çok önceden bitiyor gibi bir durumlar oluyor ya tiyatro dünyasında biletler yani ya bu... bazı, bazı oyunlarda oluyor mesela e, birinin hatıra defterinde e, yani biletler satışa çıkar çıkmaz bir 10 dakika içinde filan bitiyor biz sabah saat 6.30-7'de e, e, ba, balenin önündeki işe de Hı. Hmm. anca hmm. öyle olabildik yani çok yakında da Birdeli'nin Hatıra Defteri e, tatbikat sahnesinde e, izlemek isteyenlerle buluşacak. Onun da müjdesini Onu, verelim. Evet, biz. müjdesini verelim. Oktay'ın evinin dibi olduğu için Oktay da orada. İlk e, başta bana haber geliyor. <gülüyor> ona çünkü. haber verirler. Oktay Bey biz böyle bir oyunu sergileyeceğiz. Siz ne diyorsunuz diye. Barış Bey ee, tavsiye o... ediyorsunuz o zaman halktan birini öyle mi? Tabii tabii. Tamam. Tamam. Çok teşekkür Peki ediyoruz yapalım. Barış Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi. Mert Bey demiş ki teşekkür ederiz efendim İyi dedi ama iyi günler mi diyecekti i̇yi. Barış Bey İyi, iyi, iyi yayınlar iyi. mı diyecekti i̇yi, dedi dedi. i̇yi ile başlayan her şeye teşekkür ederim Mert Bey demiş ki Orada Ankara bir belirli... noktalı virgül koyabilir misiniz Mert koyalım, Bey koyalım, Günaydın tulaştın. efendim Alo, günaydın. günaydın kimle görüşüyoruz Güneş ben Güneş Bey, Tam bir tiyatro sever sesiniz var <gülüyor> teşekkür ederim. Ne zaman gittiniz en son Aa, Sanırım 2-3 hafta oluyor Marquez Sada gitmiştim ha, Nasıl hastası oldunuz mu beğendiniz mi Yoksa o yani falan mı ee, bayağı etkili bir oyundu. Etki etkilendiniz değil mi? Vallahi herkes öyle diyor. Ben benim izleme şansım olmadı daha ama. Yani şöyle, oyun biraz fazla uzun geldi. Hmm. Hani bir tık daha kısa olsa daha etkili olabilir Bir tık dedin 5 dakika, 15 on dakika. Ona göre bir ayarlama yapalım. Oktay'ın evinin dibi olduğu için oradan rahatlıkla iletebiliriz. Nasıl bağlıyorsun her konuyu? Fire böyle. Kalabalık Gerçekten mıydı? Güne... Bayağı güzelmiş o zaman eviniz yakınsa. Tabii canım ee... çok yakın ya. Yani bir daha geldiğiniz zaman arabayla gelirseniz park yeri falan bulamazsınız haberleşelim. Bizim otoparkı alırız <gülüyor> sizin şeyi. Arabayı. Teşekkürler. Ee, bayağı kalabalıkta zaten bilet bulmakta zorlandık. Kız arkadaşım satışa çıktığı sabah alıyor bütün biletleri. Ya fark ettiniz mi hep böyle hanımlarda böyle eş durumundan oluyor. İşte kız arkadaşım aldı. Az önce Barış Beyinde de eşim aldı. Siz böyle kendi işte çabanızla bunu... Bırak... araba kullandığım için satışa çıktığı zamanlarda ben trafikte oluyorum genelde. <gülüyor> ne kadar zayıf bir bahane Güneş Bey. Yani çok... <gülüyor> o kadar zayıf bir bahane ki çok özür <gülüyor> dilerim yani. Yüzünüze yüzünüze de bunu söylemek istemezdik ve gülmek istemezdik ama... Araba kullandığım için tiyatro bileti alamıyorum ondan ötürü. Kız arkadaşımı işe bırakıyorum. Satışa çıktığımda o işinde oluyor. Ben hala trafikte oluyorum. Ya Onu da oradan, ya. oradan Evet. Ben Peki seni yani... işe bıraktığım için sen de tiyatro bileti alacaksın. Bir alacak. günde kız arkadaşına sizi işe bıraksın. E yani. Siz de tiyatro bileti alın. Evet ezdirmeyin kendinizi lütfen. E, keşke keşke ama işte. İşte kısmet peki. Peki Çok Güneş teşekkür Bey teşekkür ederim görüşmeyin. sağ olun. Kız arkadaşınızla da, da selamlar. Sağ olun hoşçakalın. Hoşça Ferhan şeyler Ferhan Şensoy izleyen dinleyicilerimiz var. Yiğit Bey Kemal Bey onlar izlemiş. Galiba Otty'de oldu bu oyun. Otty'de evet evet doğru söylüyorsun sonra... Otty'de oldu. Orada bir noktalı virgül gül oktay. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürse efendim. Fatma Özcan. Fatma Hanım tam bir tiyatro sever seviyorum. Evet fırsat buldukça gitmeye çalışıyorum. En son ne zaman fırsat buldunuz? Kasım ayında Kim Korkar Hain Kurt'tan Aa beğendiniz mi? Çok. Aa ben de gittim ona. Çok güzel bir oyun. Bu tekrar gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Aa bir kere daha izlerim diyorsunuz yani. Ya evet evet. Yani bazı şeyleri kaçırabiliyorsunuz. Ee, sahnelerde odaklanma hepsine aynı anda olmayabiliyor. Nasıl sizce adam yakışıklı mı? İyi, güzel genç olanı söylüyorsanız yakışıklı. Genç olanı. Zaten o şeyde oynamıyor mu şeref meselesinde? Aynen öyle. Ha, maşallah. Maşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Görüşmek hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ee, bir en son dinleyicimizi alalım isterseniz en Oktay Bey. En son son bir dinleyicimizi alalım. Çünkü bir, bir kilo reklamımız var gene. E, reklamımızı kilo ile veriyoruz. Aslında Ankara Tiyatro Festivali bitti. Evet. Ona giden yok mu acaba? Ona giden var mıydı, yok muydu? Bütün bunların cevabını az sonra öğreneceğiz. 19. Ankara 19.su muydu? 19'u olur, kaçıncı olur bilmiyorum da bayağıdır var yani. Bakalım. Arkadaşlarımız bağlıyor mu? Bağlayemez. Ben Bir iki tane şey çocuklar, söyleyeyim. Çocuklar bağlayın, çocuklar. Ee, ne demiş? 9 yaşındaki yeğenimin oynadığı Simitçi Mercan oyununa gittim. Birkaç ay önce demiş. <gülüyor> Bayağı iyi. Pankin. Yani ufaktan başlaması iyi. Beyefendi hani kendini tiyatro oyunlarının önce çocuk oyunlarıyla başlayacaksın. Sonra yavaş yavaş ilerleyeceksin. Mert Bey tavsiye edilir. Kesinlikle tavsiye edilir diyerek Ankara Devlet Tiyatrosu Shakespeare Zorda. Shakespeare Zorda. Shakespeare in Danger. Thank you. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Canan Özer. Canan Hanım hoş geldiniz. Tiyatroyu seviyorsunuz. Hastasısınız galiba. Ya gidemiyorum açıkçası. Gidemiyorsunuz. aa. Çünkü bizim yaptığımız anketlerde kadınlar galiba bu konuda bir öncü bir lider konumunda. Siz şu anda araba kullanıyorsunuz anladığımız kadarıyla. Araba kullandığınız için bilet mi alamıyorsunuz? <gülüyor> hayır, hayır. Yani e, ya çok düşüneceğim. Ha hassası değilim diyorsunuz. Ama olursa Hastası birileri al, birileri alırsa da giderim diyorsunuz. Gitmem. Gitmiyorsunuz. Sahne sanatlarına karşı mı böyle bir şeyiniz var. Duruşunuz yoksa tiyatroya ya ben karşı. Ya şey pek etmiyorum ya. Ben şey etmiyorum açıkçası. Ben sizin yaratıcılığınızı biliyor musunuz? Niye aradınız ha. buyurun. Ben sizin üç adam olmanızı istiyorum artık. Üç adam mı? Adam olamadınız mı demeye getiriyorsunuz? <gülüyor> hayır hayır. Şimdi e, üç tane çocuk var ya bir kanalda. Evet. Üç tane ee, çocuk geç e, var. Arkadaşları. Geç arkadaşlarımız. Geç evet, arkadaşlarımız. Evet. Yani siz daha çok hak like ediyorsunuz bence. Ay çok teşekkür ederiz. Ay, teşekkür Onlar da gayet başarılı. Şu anda başarılı yayında canım. iki kişi olmamıza rağmen <gülüyor> üç adam demeniz de o ayrı bir güzellik yani. O arkadaş yok yanımızda ama üç adam oluruz yani bir sıkıntı yok. Vallahi Bence işte de. biz aslında o teklifi Çocuklar çok güzel para kazanıyoruz. Ya yani siz de bizim iyi para kazanmamızı mı istiyorsunuz? Bir fakir evet, görüntü çizdik çok galiba seviyorum. size. Evet. <gülüyor> Efendim? Fakir bir görüntü çizdik galiba. <gülüyor> hayır hayır. Ya yani daha da zengin olmanızı istiyorum çünkü. Yok biz zengin tamam, değiliz daha, daha da zengin. Da çok Aa teşekkür çok ederiz. Teşekkür o sizin güzel ederim, görüşünüz ya. O siz nasıl baktığınızla alakalı. Daha iyisi sizlerin olsun canan hanım. <gülüyor> Ben teşekkür de sizin böyle bir şey yapmanızı istiyorum. Sizin de bir talk show yapmanızı istiyorum. Açık söyleyeyim. öyle yakışır Hayır, gibi geliyor. Olsa, ve, olsa. Aa, ve talk show'unuzun ismini de ben müsaade ederseniz ben e, şey ama yerleştirmek istiyorum o programın tepesine. Temenniler. Temenniler. Temenniler show. Canım çok mütevazı. Çok sağ, çok sağ, sağ olun. Allah, sağ o sizin zevk etiniz. Görüşmek güzel. Hoşçakalın. hoşça Hoşçakalın. Oktay Bey bir, bir yumuş yumuş oldun değil mi? Valla böyle yumuş yumuş mış mış oldum yani... böyle ımıl ımıl oldum içim beynim falan soğudu böyle pamuk gibi oldum ya Temenniler şovun ne kadar tutacağını düşünce Anan yapacağı Baya tutacağı benzer. şu anda birkaç dinleyici kazandı gibi Eşimin yanlışlıkla bilet aldığı ve ikinci defa izlememizi sağladığı Nereye adlı oyun Aynı heyecanı yakalamak Aa. zor demiş Emde Bey. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sinemada bile zor sağlanırken hakikaten tiyatroda bile e, o şeyi yakalayamamak tabii ki bizleri üzdü. Çok üzdü. Hemen biz dinleyicimizi belirleyelim Oktay ya da onu en son belirleyelim. En son belirleyelim. En son Dur, belirleyelim. geliyor akıyor. Akar akar. Para, Onlardan bahsedeceğiz. Paranoicho demiş ki onu da söyleyeyim ondan sonra sen bir tık tıkla. <gülüyor> Antalya'da bir daha çal. Semi izledik çok da beğendik demiş. Antalya'dan bir tiyatro. Bir daha çal sen dedin. Casablanca değil mi ya? İşte onun galiba spin O kısmını yapmış. alıyorlar sadece. Oyun sadece şundan oluşuyor. Play the game. Tiyatroda Pardon, uh, for English press 9. Thank you. Welcome. Evet, 1 kilo reklam hemen akabinde tekrar birlikteyiz. Bogdan programın sonuna doğru geldik. Eee ama şey de yapmamız lazım. Perde arkası köşesini de yapmamız gerekiyor. Perde da. arkası bir de birçok twight var. Artık onları re-twight Onları re edebiliriz. Önce dinleyicilerimizi belirleyelim. isterseniz hemen akabinde mi perde arkasını yapalım. Yoksa önce perde arkası hemen akabinde dinleyicilerimizin belirlenmesi mi? Önce dinleyicilerimizi belirleyelim. Hemen önce dinleyicileri Çünkü torbayı karıştırdık. Evet. Ve torbayı karıştırmamızdan şu sonuç ortaya çıktı. Erkekler hakikaten biraz ezik kalıyorlar. Yani sanki onlar tiyatro sevmiyorlar deyip bunlara kadınlar... Ön ayak oluyor gibi bir durum söz konusuydu. Biz artık burada müdahale etme gereğini hissettik. Ve kendi inisiyatifimizle, hatta inisiyatifimizle... Bir jestingen yaparak... Bir, bir jestingen faciasıyla karşı karşıyayız. Ee, i̇ki tane dinleyicimiz Barış Bey ve... Güneş Bey. Güneş Bey. Ee, bundan sonra yok arabayı kullanıyordum, yok falan oldu filan oldu şey yok. İkisine de veriyoruz. Bakalım bundan sonrasını hanımlar Zaten düşünsün. Zaten Güneş Bey şimdi... Kız arkadaşını işe bıraktı. Evet. O zaten şey yapamaz. Evet. Onu şimdi telefon açar. Evet. Böyle böyleler. Öyle öyleler. Cuma der. gününe bir tiyatro oyununa. Evet. Iki kişilik kişilik evet. var. Neden gitmeyelim? Bu da onun en güzel şey. ilişkilerinde de bir değişik. Tabi. Bir değişiklik olur en azından. Şimdi dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Evet. 5 Aralık tarihinde e, Kent Park Atölye şey Kent Park sahnesinde saat 20'de e, Barış Bey'in ve Güneş Bey'in isimleri kapıda olacak. Ee, hanımlarla beraber giderek 619 numaralı ceset 619 numaralı ceset Oyununa evet, davetiye kazandınız Hayırlısı uğurlusu olsun Ve perde arkası köşemize çabucak ivedi bir şekilde geçiyoruz Yoksa Fulya bizi birer perde arkası haline getirecek şey fonumuz, fonumuz var tabii ki fonumuz şöyle bir fon ne dersiniz Oktay Bey onda biter diye uyarılar geliyor dinleyicilerimiz yapma atacağım. ya onda biter yoksa perde arkasını yarım mı yapsak Oktay yani ben de bence yarın e yapalım Fahir çünkü onu da şey yapmayalım uzunca bir şey o köşe evet o da köşede dersen çünkü onda biter demiş seyirciler e vallahi yönetmenim şu anda kulakıma bas bas bariyi bitirmiyor musunuz diye sadece bariye olsa iyi yönetmemiz ağza alınmayacak laflar sarf ediyor ee, o yüzden biz de burada programı nihayetlendiriyoruz. Sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Yarın yeniden birlikte olmak dileğiyle esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Hoşçak diyoruz. Hoşçakalın. Mükemmel Pasta, salsa, e Alors, İtalyan pizzası pizzada pizza, pizza alışveriş merkezinde. Bon tutti. Mua.